Teşekkür ederim herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyoda bir program daha birlikteyiz. Evet bu hafta Açık Deniz'de yine konuklarım var. Yaşar Özen ve Cemgür. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Yaşarla aslında radyo programı üzerinden tanışıyoruz değil mi Yaşar? Evet. Yani ada da karşılaşmıştık ilk defa galiba değil mi? Evet senelerdir Açık Radyo dinleyicisiyim tabi 12 senedir. Ee... Destekçisiyim de beraberinde Hı -hı. senelerdir. Senin programda tabii hayranlarından biri olarak evet, adada karşılaşınca <gülüyor> e, hemen gelip tanışmıştım. Doğru öyle tanıştık. Peki e, Cem e, biraz seni Yaşar'ı tanıyorum biraz seni tanıyayım. E, nedir Denizli'ye ilişkin? Benim Denizli'ye ilişkim çok eski. E, artık yaşlandık dolayısıyla çok eski diyebiliyorum. E, 1980'li yıllarda işte e, Denizli iççi olmaya başlayınca ee, biraz tutkulu bir adamım ben. Tekne yapımına başladım. Dolayısıyla... Vah vah vah. Tekne yapımına başladım. Ve daha da e, ilginci. Ben klasik ve ahşap tekneciyim. Yani bu ülkede hiç olmayan, hiç tutmayan bir şey yapıyorum. Klasik, e, şimdi bir dakika. Klasik ahşap tekne var tabii ki şimdi guletleri ve e, trandilleri biz klasik ahşap tekne sınıfında varsayıyoruz herhalde. Sadece varsayıyoruz evet. evet. Özellikle son 15 yıldır artık onları da klasik sınıfına sokmamız imkanı kalmadı. Neden? E, çünkü formlarını bozdular, e, yapım tekniklerini bozdular, ihtiyaçlara göre bir hale getirdiler. E, ama benim e, yolum daha farklı bir yol. Ben daha fazla İngiliz ve Amerikan klasiklerine yöneldim. Ee, üç tane tekne yaptım bugüne kadar. Kavga çıkartayım ya. Yani niye İngiliz tekneleri, tekneleri <gülüyor> değil diye. <gülüyor> Geko, Geko bir şey soracağım. <gülüyor> Peki hazır ee, bu konuda uzman bir e, denizci yakalamışken sorayım. Benim yıllar önce bildiğim aslında trandilin çok yıllar önce bozulduğu. Yani Yunanistan'daki trandillerle bizim sularımızda bizim yaptığımız trandiller arasında klasik formun aleyhinde değişiklikler olduğunu biliyordum. Doğru <gülüyor> mudur? Şöyle, bu konuda ben çok yetkin değilim ama e, yetkin olan birinden e, duyduğumu anlatayım. E, Yücel Köyasıoğlu'nu tanıyan vardı Tanıyoruz, muhakkak. Yücel abiyle, yani, evet. telefonda katıldım sanıyorum. Yücel Bodrum abiyle geçen hafta biz, okul doğru, geçen hafta birlikteydik, o işte tekneleri tanıtıyordu. Bu konu gündeme geldi. Söylediği şu, Türkiye'de ilk yapılan tırhan değil, bir sisam yapımıdır, kopyalanmış bir yapımıdır. Ama sonradan e, Bodrum e, bunu Türkiye'deki şartlara uydurmak durumunda kaldı dedi. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu şey enteresan bir cümle. Türkiye'de yapılan ilk trendi. Şimdi mesela ben trandile baktığım zaman yani 150-200-300 yıllık, 500 yıllık filan bir e, bizim kıyılarımızda olan bir tekne olduğunu varsayıyorum. Çünkü trendi çok eski bir tekne. Yani dünya, hatta bildiğim kadarıyla da modern e, tırnak içinde modern yelkenli teknelerin. İlki yani işte şeyden önceki geçmeden yani Kiel fin salmaya geçmeden önce yani orsası diğer eski kabasortu armalara göre daha iyi olan ilk tekne. Yani bugünkü hesapların ilk başladığı ya da uyan tekne. Dolayısıyla bizim Anadolu'da Türkiye'de ilk defa yapılan trendil diye bir cümle kurulabilir mi? Tabii kurulabilir. Şöyle aslında trendililerin babaları 18 ve 19. yüzyılda Karadeniz'de ve Ege'de kullanılan peremelerdir. Perematakiler, tabi yani. peremelerdir. Başka hiçbir teknelerdir. Ama 500 yıllık bir geçmişleri yok. Şöyle söyleyeyim, aslında tırhan değil. Yani üçte bir oranlı yapılan teknelerin tamamı, bütün Akdeniz'de kullanılıyor. Yani, ben ben A A Arap kökenli olduğu gibi bir <gülüyor> şeyi e duymadım. Değil şöyle e, özellikle Batı Akdeniz yani İtalyanların Hı. Gozo'larından başlayan e, ve Yunanistan'a gelen daha sonra da Türkiye kıyılarında Karadeniz kıyılarında kullanılan peremelerin e, bugüne sarkmaları da trendildir. Ama bir şey daha söyleyeyim bu başkıç bir teknelerinde e, denizcilik e, vasıfları çok yüksektir. Mesela Colin Archer'ın da ilk tasarımlarını yaparken bizim Akdeniz e, teknelerinden esinlendiği söylenir. Hı. Peki ben yine hemen e, ilk o şey e, bir saldıralım mı dedim ya <gülüyor> <gülüyor> tabii, <gülüyor> niye tabii, tabii, niye bu... İngiliz planları? Yani gerçekten mesela e, şöyle bir şey var. Ben mesela işte şu anda öyle bir maceranın içindeyim ama e, yani ben de işte bir özgün bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Biliyorum. Ee, orada fark ettim, bunun boşluğunu fark ettim. Yani aldığım tepkilerden de onu fark ediyorum. Yani insanların bize ait olan bir şeyden çok uzak oldukları. Dolayısıyla bu, sırf bu boşluk benim projeme sanki hatta hani belki hak etmediği bir e, ilgiyi de getiriyor. Çünkü kale boş. Yani bir sürü ...yerli tasarım tekne arasında olsaydı belki... E, ...bu kadar ilgi çekmeyecekti. Ama o kadar İngiliz, Fransız, Alman kıvır zıvır... ...tasarımlarıyla uğraşıyoruz ki... ...ben birdenbire şey... ...hani arkadan dolaşıp... ...2 puan olmuştur o geçti. <gülüyor> Şimdi... Konuyu şöyle anlatayım istersen. Ee, Osmanlı'da... E, ...denizcilik gereği çok geniş... ...ve çok yaygın. Yani... Bostan'ın kitapları okunduğu zaman Osmanlı denizcinin hiç de yabana atılır olmadığını biliyoruz. Öğreniyoruz daha doğrusu. Yeni yeni öğreniyoruz araştırmalarla. Ama şunu söyleyeyim. E, özellikle 1800'lü yıllar, yani Tanzimat'tan sonra İngilizlerden e, Osmanlı'ya gelip bir deniz harp okulu açmaları istendiği zaman. E, tabii ki o insanlar da buraya kendi tekneleriyle geldiler. Hı hı. E, bizim Osmanlı'nın e, özellikle Boğaz'da kullandığı... İşte e, hanım iğnesi tekneler, Alamanalar, e, bizim topraklarımıza ait aslında Bizans'tan e, alınmış bir takım teknelerdi. Ama 1800'lerden sonra, 1870'lerden sonra İngilizlerin etkisi çok fazla oldu burada. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, çok iyi biliyorsundur. Mesela ilk e, kurulan yelken kulüplerinde bile kabayoleler kullanıldı, hı hı. şarpiler kullanıldı. Hı hı. E, şarpiler Amerikan kaynaklıdır ama kabayöleler dediğimiz tekrardan İngiliz kaynaklıdır. Yoledir yani sonunda. Hı hı. Dolayısıyla e, şöyle bir şey çıktı. Belki bizim genlerimizde olmayan ama estetik olarak hoşumuza giden Amerikan ve İngiliz klasikleri beni daha çok cazbetti. E şimdi bu yani sonunda İngiltere'nin İngiltere, hani İngiltere İmparatorluğu'nun denizcilik konusundaki şeyi evet. geçmişini hepimiz biliyoruz. Peki biz ben programı Cem'le bitireceğim. Ben şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Müsaade odan... etmeyeceğim. Evet. <gülüyor> Sen ne diyorsun konuşacaklarımız konusunda? Ee, Cem ve abi ve senin yanında şu yorum yapamam açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> üzerine. Ee, sadece şöyle söyleyeyim ben dışarıdan biri olarak söyleyeyim. Benim denize merakım vardı. Fakat bunu biraz daha fiiliyatta gerçekleştirmeye çalıştığımda ee, ahşap bir şeyimdir. <gülüyor> hmm. İlk karşıma çıkan, ilk birazcık bir şeyleri karıştırmaya başladığımda Cem abi o zaman tanışmış, görmüştüm ben. internet sitelerinde işte klasik botlar, klasik tekneler. Ee, benim ilgim burada budur. Başka bir şey söyleyemem şu anda. Anladım. Peki e, biz o zaman şu klasik şeylere devam edelim. E, hemen şey, bir soru sorayım. E, ki yani geçenlerde işte Can geldi e, programa işte onlar da siyah isimli tekne, tekneleri yola çıkacak. Onlar da benzer bir konuyu konuştuk. Yani geleneksel diyelim. Yani o denizliğin köklü tarihinden gelen tasarımlar, formlar detay çözümler e, şimdiki modern teknelere göre avantajları ve dezavantajları var. Sen kendine tekne yapsan, cebinden parasını çıkartıp masaya koyacaksın. Ne alırdın? Önce şunu söyleyeyim. Can'ın bu programa katılmasına ben çok sevindim. Çünkü Siyah Kayık aslında e, fikir babası benim. Hı hı. E, ben siyah... tabii niye siyah diye de diye girdim program e, siyah Kayık <gülüyor> Hatta Siyah Kayık'ın ilk adlarını biz anarken sahibinle beraber e, ikimizin de tutkusu Kargalardır. Hı, ben de e, çok severim Kargalardır. Evet Kargalardır. Ben Kargalara hayranım. Ona birkaç tane isim önermiştim. İşte Raven gibi. E, siyah Karga gibi sonradan o siyah karga ortalıktan kalktı siyaha kaldı geriye Hı -hı. E, kısaca hikayeyi anlatayım Hı -hı. E, o teknenin sahibi benim bir dönemlerde temsilciliğini yaptığım bir Fransız tasarımcının bir teknesine hayran oldu tekne alça yukarı 6,5 metre civarıydı fakat o 6,5 metre tekneyi e, beğenmedi daha doğrusu içinde yaşayamam dedi İnternet araştırması yaparken de ...Paul Gartside'in... ...bu 28 fitlik... ...British Channel Katar'ın üstüne düştü. Hı. Aynı zamanda bana da... ...ben de bir arayış içindeydim... ...bana da Blue Moon'u teklif etti. Blue Moon'da... Şu an ...ben bu arada Blue Moon'da hiç bir anlamıyorum. Tabii ben hemen dö, dö, dö, dö, söyleyeyim. dinleyiciler hiç anlamıyordur. Blue Moon'u söyleyeyim... <gülüyor> ...Blue Moon 1946 tasarımı... ...Thomas Gilmer tarafından yapılmış... ...bir açık deniz teknesi. Hı. 7 metre boyunda... ...yavlu arma yani iki direkli... O arkadaş e, British Channel katıra başladı. Ben iki tane blomuğuna başladım. Hı -hı. E, ve hala da ilişkimiz devam ediyor. Şimdi niye sorunun cevabına gelince ben ne yapardım? Zaten bütün teknelerin parasını, Hı -hı. Ne alırdın ya, parasını vererek. Yani parasını vererek. Yani cebinden fuarda evet. dolaşıyorsun. Bütün bu tekneler var. Hangisini Söyleyeyim. Cem denize çıkmak için ya da ailesiyle birlikte Söyleyeyim. hangisini tercih eder? Büyük bir ihtimalle British Channel Qatar olurdu bu. Yani Hı -hı. E, Türkçesinde söylersek İngiliz kanalı kesici. Hı -hı. E, 9 metre boyunda bir tekne bu <gülüyor> e, Performansları bugüne kadar çok fazlasıyla Denenmiş e, Açık denizde e, Özellikle okyanus geçişlerinde Ortalama 24 saatte 140 mil yapabilen bir tekne bu Peki ben bir şey sorayım sana e, Bu benim hep dikkatimi çekiyor Yani geleneksel tekneler Bir de modern tekneler diyelim Yani Modern tekneler bildiğimiz polyesterden Hı -hı. E, Dökülen e, o, Küvetler diyelim tırnak içinde. Ben oraya estağfurullah diye girmek şimdi, istiyorum. Şimdi <gülüyor> benim e, yani mimari açıdan baktığın zaman ciddi bir fark var. Geleneksel eski teknelerde iç alanın kullanımı çok zayıf. Çok başarısız. Hıs. Çok büyük yer kayıpları var. Yani işte bir arkadaşım Patris'in e, 13 küsur metre bir tane klasik bir teknesi var. Hani bak tekneye dümende aküler kable eksik dersin. O Hı. teknelerden. Ama içinde iki buçuk kişi anca yaşayabiliyor. Şimdi halbuki on metrelik bir modern tasarım ikimiz de alan yaratıyor. O yüzden sordum hangisini satın alırsın diye. Yani göz zevki mi yoksa ihtiyaç mı? Şimdi şöyle aslında söylediğin çok doğru. Modern tasarımlara geçince daha doğrusu polyesterin kullanılmaya başlasıyla beraber... Geleneksel teknelerde e, omurgayı ve çatıya oluşturan eğriler çok büyük yer kayıplarına sebep oluyorlar. Hı. Ama bunun dışında başka bir nedeni daha var o yer kaybının. Tekneler tam omurga oldukları için yani Finke'ildiği yerine tam omurga oldukları uzun için omurga. uzun omurga e, ve dar olmak durumundalar. Çok geniş tekneleri yol yapılamayacağı için dar tekneler yapıyorlar. İngilizler özellikle bunu daralttılar. Evet. Ee, ama yelken alanını büyüttüler. Hı. O nedenle klasik teknelerin yüzde sekseni iç hacimleri dar olan teknolojiler. Ama yine de ben baktığım zaman hani o tekniği boşalt postalarına kadar yeniden tasarlı iç e, alanlarını sanki baya bir yer kazanırsın gibi. Yani, yani bir, gerçi teknoloji de var burada. Yani Tabii. bir sürü o alan kazandırmaya neden olan rahatlığı aynı zamanda teknoloji de getiriyor. Yani işte ne bileyim adamın beşe beş, e beş şeyden yaptığı bir merdivenin yerine işte 15'lik bir krom boruyla tertemiz çözebiliyorsun gibi şeyler var. Yani Tabii malzemenin de getirdiği bir avantaj var. Ama Muhakkak... yine de bir de yaşam biçimiyle de ilgili bir şey var. Yani sanki çok konuşuyorum ama sanki denize çıkış nedenlerinde evet, farklılık evet. oldu. İhtiyaçlar, yani yani eskiden doğru. geleneksel tekneler profesyonel amaçlarla yapıldığı ve o amaçla denize çıkılıyordu. Çok amaçlı bir de beraberinde. Fakat yönden. sonra yelken ve denizcilik hobi alanı olarak büyüyüp genişleyince bu sefer işte Cem'in Beysun'un, Yaşar'ın kişisel talepleri de hesaplanarak Tabii. planlanmaya başladı sanıyorum. Şimdi bu noktada son bir şey söylemek istiyorum. Ben modern tasarımlar yani özellikle son 25 senedir yapılan ve bu işi de başına Fransızların çektikleri işte bilinen markalarla sonra Almanların ve Hırvatların, e, Slovenlerin devam ettiği e, teknelerde şöyle bir şey oldu. Bir kere bizim geleneksel teknelerde vasattan itibaren geriye doğru yani teknenin ortasından geriye doğru estetik bir tekne kapanır. Yani e, ovalleşir. Oysa yeni tasarımlar ve e, inovatif yeni tasarımlarda teknenin kıçını mümkün olduğu kadar geniş tutmaya başladılar. Bu geniş tutulan Benim kıç... Benim tasarımım doğru o zaman. E, evet. <gülüyor> evet. Geniş tutulan kıç e, çok büyük hacim kazandırdı bir kere. E. Çok büyük ya hacim. Ben, Artı bordalar yükseldi. Ben, e, ben bordayı çok yükseltmedim. Benim bu tasarım, Bebek Yediyeli'nin tasarım sürecinde fark ettiğin, daha doğrusu kafamda olan ama tekne ortaya çıktıkça evetleri çokça bulduğum bir şey var ki, 7,5-8 metre civarındaki bir tekneyi bizim sularımızda, yani tekne iç içindeki yaşamla dışındaki yaşam oranları dış yaşam olarak genişlediği şeylerde bu tekneleri yata benzetmeye kalkmak çok büyük bir hataymış. Yani yedi buçuk sekiz metre teknenin kamerasında ben ayakta duracağım demeye başladığın zaman dışarıda iki kişinin poposunun birbirine dizlerinin birbirine değerek oturduğu bir havuz çıkıyor. Bu yanlış. Bizim yani, Akdeniz için yanlış. Tamamen. Ben mesela hiç yükseltmedim kamerayı. Sıfır şeyde bitiyor. Hatta ona ben kamera değil kamaracık. do filan gibi <gülüyor> isimler takıp eğleniyorum. Büyüyecek bir masanın altına girip uzanmak gibi evet. bir şeyden ibaret evet. kameranın tanımı. Bir de tabii ki ambar olarak kullanılacak. Onun dışında işte artık güverte kapanmaya başladı. Oturuyorum tasarladığım şeyi üstüne. Sekiz kişi, dörder kişilik gruplar halinde ve birbirlerine kuyrukları değmeden yani erkekler arkada maç, hmm. siyaset ya da karışık yani meraklıları kadın erkek arkada ma maç, siyaset öbür tarafta başka bir şey konuşabiliyorlar farklı masalarda. Hmm. Yani dokuz metrekare bir yaşam alanı var. Ciddi bir metrekare bu bir tekne için. On evet. iki metrekare gölge, güneşlik alanı var. Şimdi ben Umarım bu proje yürür. istediğim başarıya da ulaşır. 9-90-10 metre gibi bir şey daha gene bu mantıkla tasarlamak istiyorum. Ama dediğim gibi o, tekrar başa dönelim geleneksel tekne ile modern tekne arasında işte denize çıkma amaçlarından doğan bir farklılaşma var. Gene daha da boşuna konuşun çünkü böyle oradan oraya kayıp duruyor. Ben de kendimi tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Cem Gür klasik tekneyi seçer bir fuara gittiği zaman. Evet. İçini değiştirir mi? O soruya ilgili ek bir soru. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, belki bu yapımdan kaynaklanan bir şey ama benim önüme hazır konan bir şeyden çok hoşlanmıyorum. Mesela bir müteahhitin yaptığı evi satın almak istemiyorum. Evi kendim yapmak istiyorum. Anladım. anladım. Ee, bu, bu, bu, güzel bu çok insani bir, şey. bir şey bu. Şimdi özellikle büyük Zaten markaların... bunun bir sonrasında da eğer evini kendin yapamıyorsan o zaman mimarla kavga etmeye başlıyorsun. Evet. <gülüyor> yani e, çok beğendiğim bir tekne olabilir ama onun içini büyük bir ihtimalle değiştirirdim. ve hatta siparişini verirken kendi isteklerim doğrultusunda yaptırırdım öyle söyleyeyim. Anladım. Peki 19'da bir buçuk dakika olmuş. İşte ben unuttum zamanı böyle hoş sohbetlerdi müziği unutuyorum. Peki bu hafta Doğu Afrika Evet Açık Deniz devam ediyor. Yaşar Özen ve Cem Gür konuğum. Cem, Yaşar orada sustu. Biz Cem'le kahve muhabbetine devam ettik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ama artık sanıyorum Yaşar'ın da konuya katılacağı bir yere geldik. Gezgin Korsanlar. Şimdi Gezgin Korsanlar ben ilk defa şöyle, tabii ki Yerkenciler lokalini izlerken fark ettim. Evet. Ben yarışıyorum yani. Dolayısıyla yarış camiasındaki tartışmalar hep ilgimi çekti ve izledim. Şu e, yarışı kim düzenlerine, nasıl hangi kurallar vesaire filan gibi bir tartışmanın arkasından biri çıktı. Yani çok böyle demedi ama ben onu öyle denmiş olarak tercüme edeyim. Başlarım sizin. Kurallarınıza başlarım sizin. Yarış bilmemenize biz kendi yarışımızı yaparız. Size ne? Yine. Aynen. Aynen. Bana mı çok sevimli gelmişti? Hatta hmm. e, o zamanlar gez, Gezgin Korsan'ın kim olup olmadığı da... ...sevinli bir gizem halindeydi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra ben Ali ile bir telefon görüşmesiyle... ...bunu programa almıştım. Sonra da tabii ben Gezgin Korsan'ı Sadece Direk gülerin Balık yiyeceğiz, sucuk yiyeceğiz Gel seni <gülüyor> <gülüyor> izlemekten Öyle kandırıyoruz <gülüyor> Öyle kaldı. Ne vaziyette Gezgin Korsan Yaşar. Evet. Ee, Kağıttan okuma Allah'ını seversen Yok kağıtta okumuyor sadece notlara <gülüyor> bakmak anlamında evet, 2006 tabii ilk fikirler ee, Aslında Sevgili Ali San'ın da burada olmasını isterdik ee, Ama bu program Ondan gelemedi ...onların fikri Alisan, Mehmet Atay... ...sevgili Ahmet Çelanoğlu... Ee, ...bu fikir... ...tabii ki ana eksende birkaç tane temenneden var... ...onlardan biri işte bu yarış... ...yarış kurallarındaki bu sıkıcılık... ...oradaki bağımsız evet. dağ, dağ, tavrın... ...sempatisi çok yüksekti bence... ...çok tabi yani. e, beraberinde... ...işte ilk önce bunu zaten bir... ...Temirçin Tüzecan'la da bir paylaşıyorlar... ...ve böylesinde bir oluşum oluyor... ...tabii şey de var... E, ...beraberinde yarışlara... E, yani. Aslında bizim içimizde de çok fazla yarışmak isteyen ve tek olsa yarışanlar var. Hı hı. Ama belki bu kadar kuralların çok belirli kalıplar, belirli kişiler arasında çok fazla sıkılmasından kaynaklanan böyle bir ihtiyaç biraz da aslında hasıl olmuş bir şekilde kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Buluyor da şu an geldiğimiz noktada bulmuş gibi görünüyor. Nedir geldiğiniz nokta? Evet. Valla aslında onu belki de bu başladığımız yarışlar başlarım sizin yarışlarınız kurallarınız anlamında baktığınız zaman en güzel örneği işte bir destek sınıfı denen bir sınıf vardı. Ve biz bu sınıfta mesela gezgin korsanların büyük çoğunluğu yarışmak istiyordu ben de duyduğumuz birçok insanda evet. yarışmak istiyordu. Ama belirli koşullardan dolayı da yarışamıyordu. Bu sene destek yarışıyorsunuz seneye yarışamıyorsunuz gibilerinden. Ama bu sene biliyorsunuz tabii Yardım'da en son donanmaydı değil mi Deniz, evet. Cem abi doğru söylüyorum. Evet burada bir sınıf açıldı destek sınıfı kaldırıldı bu sınıfın adı gezgin sınıf şimdi benim burada evet. bir tür itiraz demeyin de sorum itiraz soru diyelim şimdi hatta Ali ile konuşurken Ali işte 2006 demek ki konuştuğumuz evet. yıl işte bir kulüp binası bile olmayan bir e, sivil denizcilik girişimi işte e, finish hattı var star ama yani kim kimi geçtiyse deklere ediyor kim evet. kimden ki, kim kim yani hem kendir geçene hem geçtiği tekneyi gibi böyle bir hani tamamen iyi niyet güven, e, güven ve vicdana dayalı bir şeydi şimdi doğru deklere ediyor anladım benim sezdiğim kadarıyla ama dediğim gibi bir şeyde kaba ilk başında var haberim var bir de son bu sizin sınıf olarak ...gezgin korsan sınıfı oluştuğu zaman... ...bir de evet. noktasına gelmiş gibi görüyorum. Dolayısıyla ilk başındaki içeriğini yani manifestosunu sanki kaybetmiş... ...ve sıradan bir e, klasman olacakmış gibi geliyor. Hayır ama Cem de cevap Şimdi şöyle e, ilginç bir Bunu şey... Bunu merak ettiğim için soruyorum. Tabii, bununla zaten özellikle cevap vermemiz gerekiyor. Ee, ilk anlamda başlarım sizin yarışınıza noktasından bugüne kadar geldiğimizde Gezgin Korsa'nın resmi yarışların dışında katıldığı veya düzenlediği yarışlarda bizim birincimiz sonucu gelendir. Hı -hı. Yani, e, en İne, çok, direnen, yani en çok inatla deniz, direnen en çok denizde kalandır. kalandır. Hı -hı. Evet. <gülüyor> bu, bu, böyle bir ödül varmış şeyde <gülüyor> Deniz bünyesinde sanıyorum kürekçilerde. Olabilir. Her şeye rağmen Olabilir yarışı bitirene şimdi ismini Bizde de aynı bir ölü var. Tabii. Hala bizde ama bu devam ediyor. Bu anlamda Belki bunu açıklamak yok. lazım. Ee, bilenler biliyordur ama e, ne zaman yarış bırakılır? Genelde hava kaldığı zaman. Hava kalmıştır. Ee, başka e, şartlar e, ön gelmiştir. Tabii rüzgarsızla tahammül etmek fırtınaya tahammül etmekten daha zor. Evet. evet. Dolayısıyla buna tahammül edemeyip motoru basıp limana dönen ne göre Kalıp da yarışı o her halükarda bitiren daha makbul benim Hı. için de sizin için de tabii. E, yalnız şunu söyleyeyim biraz önce e, bahsetmiş olduğun hani kurumlaşmaya doğru gitme hikayesinde biz e, 2009 yılında e, bir genel toplantı yaptık Hı. ve bu genel toplantıda iki tane karar çıkarttık. E, bu karar herkesin katıldığı bir toplantıydı bu ve bu kararlardan bir tanesi şuydu. Biz asla bir kurum vasfına bürümeyeceğiz. Hı -hı. Yani bir dernek olmayacağız, bir kulüp Hı -hı. olmayacağız. Hı -hı. Bunu inatla devam ettir ettiriyoruz. Hı -hı. Ama bunun altını doldurabilmek için korsanların kara kaplısı adı altında, tırnak içinde söylüyorum. Hı -hı. Bir e, vizyon yayınladık. Bir konsept. Bir konsept. Manifesto evet, bir manifesto evet. yazdık. Bu manifestoda bizim ne olduğumuz, amaçlarımızın ne olduğu... Bu amaçları yapabilmek ve gerçekleştirebilmek için hangi yollardan geçmemiz gerektiği zaten yazıyor. Hatta forma üye olanlara da ilk defa söylediğim şu. Önce kara kaplı yok kardeşim. Hmm. Dolayısıyla Gezgin Korsan... Kendi içinden çıkabilecek. Peki şu manifestoyu ben bilmiyorum. Bir özetlesene nedir manifesto? Manifesto Amaç. aşağı yukarı şu hemen söyleyeyim çok kısa kısa söyleyeceğim. Yani Çünkü, okumadım, bilmediğim için soruyorum. Tabii ee, kısa kısa söyleyeceğim. İzlerde merak ediyor olabilirler. Şimdi gezgin korsan bir sanal ortam oluşumu aslında. Yani bir forumumuz var, herkes orada buluşuyor. Amacımız daha çok denize çıkmak. Asıl amacımız daha çok insanı denize çıkartabilmek. Hı hı. Çünkü bugün geldiğimiz nokta 1.030 kişiyiz ama iki tane tekne kayıtlı bize. Yani bu beşte bir demektir. Bir başka amacımız teknesi olmayan insanları hı hı. ve forma üye olsa da olmasa da etkinliklerimiz sırasında tekneler kendi aramızda paylaşıyoruz. Hı hı. Bunun hiçbir kar amacı bilmem nesi yok. Onları da denize çıkartıyoruz. E peki buradan hemen o zaman duyuralım. nedir Size nasıl ulaşılıyor? Yani ben e, sizi bu programı dinledim. Ya hadi ben de bir hafta sonu gezgin korsanların etkinine katılıyorum. Ne yapıyorum ben? Şimdi ben orada bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Öncelikle Cemal evet. müsaade ederse. Aslında tabii şimdi gezgin korsanın bu Charles bir kulüp dışı bir oluşumla beraber bir ikinci imi aldığı bir nokta var. Bu fikir tabii bu fikirle Hı. beraber işte beraberinde de bir e, bu konuda da genel sıkıntı olacağım. Bu ivme noktası da Gezgin Korsan'ın forum başlangıcı. Evet. Forum başlangıcından sonra Gezgin Korsan'da çok ciddi bir yayılma ve sıçrama noktası var. Hmm. Ve bu forum 24 saat işte bir sürü kişi tarafından tamamen gönüllü moderatörler arkadaşlarımız <gülüyor> tarafından kontrol ediliyor. Herhalde <gülüyor> de işte örneğin mesela manifestomuzda, kara kaplımızda belirli kurallar var. <gülüyor> Gezgin Korsan.org slash from. Buradan biz beraberiz gezginkorsan.org slash forum. Slash forum. Evet. Biz o demin söylediz hani kim nasıl girebilir? Yani biz de illa da mutlaka üye olursa yoksa giremezsin gibi kısmını da daha da yaygınlaştırmak anlamında bunu önlemek adına forumun birçok bölümünü serbest bıraktık. Hı. Dışarıdan birisi bu şeyi yazdığınız zaman, tıkladığınız Adenizli. zaman girip. Üye olmaya, gerek üye olmaya gerek olmadan geziler birçok başlığı gezip görebiliyorsunuz. Üyelik zaten çok basit üye olmak isterseniz ama ben önce bir fikir edeneyim üye olma derseniz Hı. bunu da yapabiliyorsunuz. Hı. İşte kara kaplımız da var. Mesela bizde moderasyonun önemli olarak takip ettiği noktada bir kavga yasak, siyaset yasak, reklam, ürün tanıtımı, pazarlama bunlar yasak bir pazar yerimiz var ama en az ilgi gören yerimiz. Hiç kimse kalkıp oraya gibi. Ben bu reklamın yasak olma meselesine biraz itirazım var. Yani <gülüyor> e, şundan itirazım var. Kötü bir yere Reklam bir kötü bir şeymiş gibi algılıyor. Hayır, hayır. Halbuki reklam aslında bir bilgi aktarımıdır. Doğru. Yani ben uzun şaft bilmem ne motoru arıyorsam gel şimdi internete onu Google'da şurada çok kolay ulaşmak var ama bir de Cem'in, Yaşar'ın gibi işte bilmem kimin e, Deneyiminden geçip, e, heh, senin referansında bir şey almakla gidip internetten almak arasında bir fark olması O lazım. serbest. Ha, o tamam serbest. Mı? Ama bu Bizde, ama ben. Değil. değil. Bizde e, şu şurası. yan Yanmar kullanıyorum, 14 beygir. Şurası iyi, burası kötü demek. Direkt bunu diyebilirsiniz bunu. ama bunu diyebilirsiniz. Neyi diyemezsiniz? Direkt girip gruba ilk mesajınızda ben şunu satıyorum, bunu alıyorum, bunu yapıyorum Anladım. derseniz Anladım. yasak. Anladım. Ama... Tabii ki bizde o anlamda çok ciddi bir paylaşım var. Hı hı. Hayali beş senedir başka bir şeyin hayalini kurarken bizdeki forumdaki yazışmalardan aldığı bilgilerden tamamıyla çıkarttığı bilgilerden bir anda 180 derece fikrini hı. değiştirenler ben de mesela de var. Mesela kişisel fikrim ben tekne alacaksam mesela işte eğer Cem'in e, denizinde güveniyorsam Cem'in sıfır alıp bir sene üzerinde yaşadığı tekniği almayı tercih ederim. O zaman gezgin korsana, korsana gel. gel. <gülüyor> <Güzelmiştir Mustafa gülüyor> gezgin korsana gel. <gülüyor> Doğru yer arası. <gülüyor> ee, onun dışında ben de ekleyecek şeylerim var. Tabii. Mesela bu biraz önceki sorunun cevabını söyleyeyim. Ee, sadece izleyici olarak foruma katılan oradaki başlıkları okuyan arkadaşlar bizim etkinliklerimizden de haberdar olacaklardır. Ama foruma katılıp ben yeni arkadaşınızım. Ben de denize çıkmak istiyorum dediği zaman hiç kimse reddetmez. İlla ona bir tekne bulunur. Peki, o zaman ben bir müzik arası daha vermek istiyorum arkadaşlar. Izninizde Doğu Afrika'dan devam. <gülüyor> Yamani musi cheke mata ya. Ji ba Müziği biraz aşağı aldım. Çünkü e, Yaşar Özen ve Cem bence çok keyifli bir sohbet devam ediyor. Peki iyi gezgin korsanlar. Şimdi e, biraz daha bir sporumuzu... Bir şey soracağım. Tabii. İtiraz geldi mi? Nereden? Camiadan. Ne oluyor bu? Nereden çıktı bu gezgin korsan falan deyip nasıl yani? Olmaz. Hayır falan. itiraz gelmedi ama aramızdan pek çok insan kurumlaşma yolunda bizi zorlamaya başladı. Şimdi mi ilk başında? O zaman da zorladılar şimdi de zorluyorlar. Ara ara çıkıyor o talep ama hep genel evet. görüş kurumsallaşmayalım bu şekilde kalıyor. Peki tersten bir soru sorayım. Yani ben başında Hı. öbür türlü sorayım. Niye kurumsallaşmıyorsunuz? Çünkü kurumsallaşmak demek e, bir e, çerçevenin giyme içinde bir çerçevenin içine girmek demek. Oysa biz korsanız biz bir kural tanımak istemiyoruz. Hı. Ama işte yani sonunda kuralsızlığında kuralını yazmak zorunda kalmışsınız galiba. Kaldı Mecburen yani kaldık. <gülüyor> evet. kaldı, kaldı. Çünkü o kurumsallaşma olduğu zaman işte yönetim kurullarıydı, üyelerdi bütçelerdi, defterlerdi, nemlerdi, fraksiyonlardı. fraksiyonlardı. Kişi, kişi odaklı olacak ama gezgin korsanlar hareketi kişi odaklı, kişi odaklı değil. Biz. Yani sonuçta bir yönetim kurulu var. Bizim de bir komodorumuz var. Aslında bugün de aramızda olacak sevgili Turan, Nazikcan ama bir aksaklık sonucu gelemedi. Bir komodorumuz var. Başımızda bir büyük evet. olarak hep duruyor. O problem yok. Ama o büyüklüğünü bir yönetici konumunda amalar sayda gezgin korsan mı? Amalar <gülüyor> sayda gezgin korsan değil, hayır, değil. <gülüyor> tamam. Ama olmasını isteriz. <gülüyor> ha, tamam. Ama <gülüyor> demek ki sorunuzun cevabını ben aslında kendi kişisel olarak vereyim. Bence biz böyle bir tek hesap ben 4 senedir grubun içindeyim. Görmedim. Tam aksine ee, o anlamda birçok kişi ufak ufak artık forumluza üye olduğunu görüyoruz. Evet. Yani hmm. çok enteresan o eski yarışan, yelken camiasında kulüplerde yöneticilik yapmış kişilerin yavaş yavaş ufak ufak bu, e... sucuk ekmek etkisi olabilir mi? <gülüyor> ama <gülüyor> biz sucuk ekmekle kandırıyoruz da sonrasını anlatmıyoruz. Sonrası muhteşem. Ben, ben belki e, bu sizin Gezgin Korsan meselesinin çok sempatik bir iyi bulunun nedeni biraz e, şöyle bir düşünceden kaynaklanıyor. ...bizim denizde eyle... ...topluca eğlenme şeyimiz pek yok. Yani bu çok büyük yok. bir eksik... Ee, ...yarış, e, yarış... ...yani mesela ama o yarış... ...yarıştan sonra yani finiş hattını geçiyorsun... ...bitiyor. Gerisi yok. Ee, bir ben... kısmı böyle... ...tırnaklarını küpeşçelere geçirmiş... ...ağızlarında böyle teler, diye ...yarışıyorlar yani nedir bu ne yapıyorsun... ...işkence e, çeken gibi Biz bir şey. Biz geçen hafta biraz da etkinliklerden bahsedeceğiz. İşte trile gezimiz vardı sana daha önce de... ...söylemiştim. Ee, 26 tekne... Triliye gidildi. Üç gün Cuma sabahı çıkıldı 9 Nisan ve 26 tekne bir tanesi hariç e, o bir şey tekrar Triliye dönmek zorunda kaldı diye saat için ama 26 tekne 25'i sorunsuz olarak en son gece onda Cem abiler bağlandı hatta döndü. Bu çok ciddi bir şeydi yani Marmara içinde yapılabilen yarış olmayan çok ciddi bir katılımdı ...yüze yakın insan. Sorunsuz olarak. Yol yaptı boz evet, Ama bir, bu anlamda bir işte emir var. E, yani bu regattalar var. O 50 teknelik şey biliyorsun gezinti. Yani bu tür şeyler yapılıyor. Yapılıyor ama bunlar hep bir kurum çatısı altında yapılıyor. Hmm. Ee, bildiğim kadarıyla da Marmara e, rallisi artık bu sene yapılmıyor. Bilmiyorum, şey ya ben de bilmiyorum, bilmiyorum. Galiba yapılmıyor. Yani bu senenin en o çok katılımlı tetkili şey rallisiydi. Peki e, arkadaşlar şimdi 40 dakikadayız. E, genelde bu, bu bu tür programlarda çıktıktan sonra ya bir şey daha söyleyecektim, hmm. unuttum falan oluyor. Aklınız şimdi bizde da... var. Ee, öncesin mi bahsedelim? Önce bana kalırsa Doridan bahsediyordu. Evet, Çünkü Dori önemli. çok önemli. Doğru. Şimdi gezgin korsan içinde bir Gekopedia benimimiz var bizim. Nedir Gekopedia. O? ansiklopediyadan kaynaklanmış GECO'nun e, gezgin, gezgin, evet, gezgin, gezgin korsanın ansiklopedisi gibi. Hı. Burada biz genellikle m, bazı arkadaşlarla beraber tekne tanıtımları yapıyoruz. Teknik bilgiler veriyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ben de bundan e, aşağı yukarı e, bir ay önce kadar e, bir fikir attım ortaya. Bilmiyorum farkında mı insanlar ama İlle de çok büyük paralarla tekne sahibi olmak gerekmiyor. Ee, farklı bir yol önerdim. Dedim ki yelken kürek denen bir oluşum var dünyada. Çok ucuz maliyetlerle tekne sahibi olabilirsiniz. Gezgin korsan bu işin içinde iyi olursa iyi olur dedim. Hı -hı. Ve sonuç olarak bir e, Grand Bank Dory'i e, gezgin korsanlar imece usulü şu anda bitirmek üzeredir. Evet. Şu anda da çalışıyor ya bir ekipaktan. Ben ekip de attım. Bebek 750'ye kürek yola çıkmıştım. E, fakat tekne ortaya çıkınca tekne dedi ki bana olmaz. Olmaz. Olmaz. olmaz. Sen dedi unutun. <gülüyor> Beni 6 metre yapsaydın olurdu evet. ama 7.5'da olmaz dedi. Şimdi bu Geco de... amacı şu yani bizim bugüne kadar geldiğimiz maliyet aşağı yukarı rakam vermekte hiç sakınca görmüyorum. E, bin liradır. Yani bin liraya Peki. Cem e, lafını unutma. Estağfurullah. Timuçin Tüzecan e, evet. katılmak evet. istemiş. Timuçin merhaba. Selamlar. Kolay gelsin. Ne Sağ olun. Valla işte konuşup duruyoruz. <gülüyor> konuşurken yolda dinliyordum. Hani az önce bir soru sordum. Hani i̇tiraz oldu mu olmadı mı diye. Hı -hı. Ben e, sohbetinizin başını kaçırdım. E, bu Gezgin Korsa'nın ilk e, bu web sitesi falan kurulmadan önceki aşamasında e, ben, Alisan ve Ahmet Çelenoğlu ile birlikteydik. O dönemde bir, e, şöyle, tabii itirazlar oldu. Benim o, hani sen yazıları hatırlarsın yarışçılıkla ilgili. Evet. ilgili pek popüler bir adam olmamıştım yarışçılık yelkenci cami <gülüyor> O sırada bunu kurduk. Yani gezginliği biz geziyoruz. Korsanlığı da korsan eylem yapıyoruzdan başladı bunu Çünkü e, o sırada bir büyük yarış vardı. Ve hani dedik ki, yani yarışa biz katılmıyoruz ama yelkencilikten de hoşlanıyoruz. Hı -hı. Bunu böyle bir hayatlar ve biz alternatif aktiviteler yapmak istedik. Yani buradan buralara geldi. Ben bu kadar geliştiğini de bilmiyordum. O nedenle emeği geçen herkese de çok çok şey yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir renk, önemli de bir soluk. Hı, tabii ki tabii şeyler. ki. Ee, peki se sen gezgin korsan oldun mu? Sattın mı tekneye Duruyor mu? Tekne duruyor. Ee, tekne duruyor. Hiç vakit ayıramıyorum. Yani sen biliyorsun Hı -hı. iş koşuşturmasından. Satmak istiyorum ama işte ahşap tekne falan biraz da zor oluyor çünkü. <gülüyor> ee, hani bu, ilk başta inanmıyordum tekneyi bir alırken bir satarsak mutlu olursun sözüne ama galiba biraz öyle bir durum var. Şimdi satmak da istemiyorum bir yandan da istiyorum yani böyle bir garip bir durum var. İkirci, İndirmeyecek misin tekneyitim için? İndireceğim. Önümüzdeki hafta. Hayırlı olsun. Biz Bizim programın şey başında yaptık. aslında sizin kulaklarınızı çınlattık Dinleme, dinlemiş ha, olsaydınız, evet Aylisan, Ahmet Celanoğlu, yani. Mehmet Atay ve sizi de davet ederek gezgin korsunun ilk fikrinin çıktığı havuzlu burada Hı -hı. kısaca yad ettik. <gülüyor> Ay, harika, o çok e, önemli çünkü biraz da hani böyle bir neredeyse politik, ajitatif bir durumda o. Kulüplere karşı bireyler filan gibi böyle şey Evet, benim Eğlenli çok... Heyecanlı devrim günleriydi diye. Evet, evet, benim de o yüzden çok dikkatimi çekip sempatiyle bakıyordum. Ee, devrim şeye... başarıya ulaştı bence. Gelin. Bence de öyle. Yani bin üye müthiş, iki yüz küsur tekne müthiş. bunlar çok. Yok ama ben, ben yine hafif bir itiraz yapıp siz kurumsallaşıyorsunuz <gülüyor> bir andanda bu... Onu tamamen sizin... sen, ama sen <gülüyor> bir anarşist olarak bunu yapacak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani kurumsallaşmadan bu iş yürümüyor biliyorsun. Ama yani bizim de tartıştığımız o havuzluk, Ali'nin teknesinde tartıştığımız konu da buydu. Hı -hı. Bu iş nereye gider yani? Hani böyle ben RIT gibi bir yerlere götürebilir miyiz? Nasıl Vallahi yapabiliriz? De? Tabii, bu, bu, karşı nasıl bir <gülüyor> hareket yapabiliriz? Ben de anarşistim, bakma yani. <gülüyor> tabii, sen yani ama <gülüyor> sen bir kur, bir işletmenin nasıl yönetimi konusunda çok ciddi bir şeyin var, profesyonel geçmişin var. Yani 3-5 tekne olduğu zaman kurumsallaşmadan ya da benzeri bir şey yapmadan idare etmek mümkün ama eğer böyle 1300 kişilere, 2000 kişilere çıkınca bir kurallar dizisi gerekiyor ama isme kurumsallaşmak mı olur, kara kaplı defter mi olur, Aynen. ne olur yani ama yani... Bunu yani demek isterim. Hani sen hani reklama karşı aynı şeyler konuşulmuştur reklam yapılmasın ama mesela Gezgin Korsan bu 200 tekneyi ve 200 teknenin sahiplerine ne güveyi hizmetler verebilir? Yani biraz onu kurgulayıp Türkiye'de gerçekten hala o eksiklik var. Yerken Federasyonu da aynı yerde devam ediyor. Tenis Federasyonu da devam ediyor. Hmm. Merkeziyetçi yapılar var. Bunları evet. ancak aşağıdan yukarı doğru bir hareketle kırmak mümkün olabilir. Doğrudur. Ben aynı fikirdeyim. Ben eminim fikir Gezgin Korsa'nın bu 200 teknenin sahiplerine hizmet vermesi durumunda yani bu... Ee, Tarif onu ben bir şekilde sordum ve de onlar cevap verdiler bir forum olduğunu orada işte. Onu, onu da onu da dinledim ama o hizmeti ben daha net tarif edilebilir. Sevgili ee, tüm için insanların... bunu yapıyoruz aslında zaman zaman Yapıyorum. fuar dönemlerinde lafını kesiyorum Çok da evet. fuar dönemlerinde fuar dışı dönemlerde örneğin herhangi bir alım gerçekleştiğinde bir anda ona ihtiyacı olan 30 birimlik bir alım olduğunda. Orada gezgin korsan oluşumu devreye giriyor evet, ve harika, çok güzel, çok bu güzel, sizin 2006'da o havuzdaki ana olması gereken fikirlerinizden biri. Ben bunu okudum ve biliyorum. Hı -hı. Ee, bunu biz zaten zaman zaman ihtiyaç olduğunda yapıyoruz. Ha, yani Tamamen dönüp e 200 tekne yönelik değil ama ihtiyaçlar doğrultusunda, gelen talep doğrultusunda bunu hiçbir kurumsallaşmaya da döndürmeden çok tatlı bir şekilde bu gerçekleştiriliyor. Çok Peki. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Arada fikriyorum. foruma girersen de memnun oluruz Timuçin. Şimdi ben gideceğim bakacağım. Yani bakamadım. Şimdi aklımda gezgincorsan.org diye. Özledik seni. <gülüyor> tamam sağ olun. Çok teşekkürler. Yanaklarınızdan öpüyorum. Peki Timuçin çok olun. teşekkür ederim aradığın için. Sana kolay gelsin tekneyi indirirken. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hadi. Hadi. Teşekkür. Evet Timuçin Tüzecan'da zamanında Hürriyet Gazetesi'nden yazılarıyla destek vermişti. Yani Peki Cem, e, sözü ben sana veriyorum. Anlatacaklarım vardı. 47 dakikaya gelmişiz. E, şu Söylemek istediğim şu, yarım kalmıştı. E, i̇nsanlar denize çıkmak istiyorlarsa çok büyük paralara ihtiyaçları yok. Hı -hı. E, bizim şu anda yapmış olduğumuz bir örnek, Grand Bank Dory e, hala 1000 liralarda. Yani bin lirası olan insanlar bizim de onlara vereceğimiz bir destekle tekne sahibi olup yelken kürek denize çıkabilirler. Peki hemen bir soru diyelim ki böyle bir şey ilgi gördü bağlama yeri. Ha, bağlama yeri sorunu Türkiye'de başlı başına bir sorun. Ama Dori'nin bir özelliği var. Oturak tahtaları çıktığı zaman iç içe olan tekneler bunlar. Yani hmm, bütün hmm. hikaye 3'ü 5'i bir arada tek bir tekne bir yere 3-5 e, tane yani. koyabilirsiniz. Asansörsiz değil. Evet asansör değil iç içe. Anladım. Yani... iç içe geçme ama dediğim gibi e, gezgin korsanlar çok büyük bir özveri gösterdiler. Aramızdan pek çok arkadaş gönüllü ve imece usulü e, bu tekneyi ortaya çıkarttık. Nerede yapılıyor? Ee, Şu anda Maltepe'de bahçede çalışıyorlar. Bir, arkadaşım, <gülüyor> yani. bir arkadaşımızın bahçesinde yapılıyor. Ve tekneyi de 2 Mayıs günü e, Dragos Yerken Kulübü'nden e, bir seremoniyle denize atacağız. Buradan da duyurmak istiyorum. Aa, ben de 2 Mayıs'ta denize inmeyi hesaplıyordum. Acaba beraber mi? Beraber edeyim? mi? <gülüyor> <gülüyor> Olur. Ee, peki... E, Sektörden destek aldı mı bu tekne? Hayır. Yani, hayır. Hiçbir, aradınız mı? Hiçbir destek almadık. Tamamını kendimiz oluşturduk. John Gardner'ın bilinen bir adamdır. Bir Dory planını kullandık. E, Ayberk, Gökhan Aburu arayalım. Zaman bitiyor. Evet Cem e, O çizimleri KED'e aktardık. KED'den sonra CNC'de kestik. Ondan sonra da 20 şey gezgin korsan 30 gezgin korsan geldi Hamsili pilavlarımız, biralarımız Hep birlikte <gülüyor> oluşturduk Şu anda da denize inmek zorunda Şunu söyleyeyim çarpıcı bir örnek Mesela yerkenlerin çok pahalı olduğu söylenir ee, Bu işle ilgilenen arkadaşımız e, 6 metre kareye yerkeni 50 liraya yaptı, 50 lira yaptı. Evet malzemeyi de söyleyeyim sana Pizza kumaş dediğimiz bir branda Kamyoncuların üzerine Evet örtüyor. kamyoncuların üstüne örtüyor ama gayet sağlam bir şey Yani denize çıkmanın ...çok büyük paralar gerektirmek için istiyorum. <gülüyor> ben buna çok katılıyorum. Çünkü yani işte ben de... ...hani çocukluğumda kendi botumu yapmış biri... ...ve nedir bu bot? Çıta evet. artı branda sonra boyarsın... ...ve de balığa çıkılır. Yani evet. sonuç olarak... E, ...bu her şeyi... ...satın alan bir jenerasyona... ...şunu hatırlatmak lazım. Her şeyi yapabilirsiniz. Evet, çok doğru. Yani çok doğru. E, Ben şimdi tabii... E, bu bebek yediği yaparken de ben yeniden o duygulara döndüm. Çünkü sıfırdan, Eminim. sıfırdan Eminim. bir şey yapmak çok eğlenceli. Yani çok. işte başka tekneler de var. İşte müthiş tasarımlar, müthiş çözümler evet. falan ama ben bakıp böyle şu dokunma tasarlayıp çizip dokunma hatta çizmeme şu anda ben Duş alırken 3D çevirebiliyorum tekniği kafamda. <gülüyor> Bağlama ile ilgili ben bir not da ileteyim. Ee, bu tekne hem beraber dediğim gibi cemaabin içine geçiyor, beraberinde araç üzerinde de taşınabiliyor çok Aynen. rahat. Beraberinde ya da iki kişi iki genç kalkıp işte Kaç denize şey yakın deyiz? bir noktadan dört jetli iki çiftte kürek bir yerken gerekirse içinde bir kuyu motor. Süper. Peki Gökhan'a bur telefon attığımızda Gökhan merhaba. Merhaba Beyşıl Mascan. Valla iyiyim. Bugün sakalın beni yanılttı Gökhan. Bulutlara baktım, Aa, bu bulutlar yüksek, mızmız bir bir hava var, yağmaz <gülüyor> dedim. Ben, Biraz ben sonra ısilecekler çalışıyordu. De var, de var. Şimdi de aralıktan görüyorum, hafif güneş gidip geliyor. Mızmız bir hava var, doğru mudur? Hani yani Aslında... yağsa yağsın değil mi böyle şöyle karakter sahibi bir hava yok. Hani. Ya, <gülüyor> ya var, e, yani bu Duyguları sonra... karışık. <gülüyor> evet, yağacağını tahmin ediyorduk. E, Şimdi tabii Poyraz var. Poyraz biraz sıcak. Dün hava çok sıcaktı. Yazdan kalan bir gün gibiydi neredeyse evet. İstanbul'da ama ülkenin büyük çoğunluğu öyleydi. Fakat Poyraz'a döndü biraz serinletti. Ama gece ee, serin oluyor. Yani mesela gece gündüz e, t gece mont gibi bir durum var. E tabii gece mont gibi durum var ama e, o durumlar bir süre daha devam edecek. E, şimdi e, tabii Karayel ile arasında gidip gelmesi bulutlanmayı arttırıp hafif yağış bırakıyor. Bu yağışlar Akşam saatlerinin akıllı olarak devam edecek ama yarın sabah İstanbul'da yağış var. Hem kuvvetli Poyraz var hem yağış var. Sıcaklık bugüne göre birkaç derece daha az olacak. Şu andaki hava sıcaklığına bakıyorum en son ölçümler neymiş diye. Ee, evet İstanbul 16 derece gözüküyor son 13 itibariyle yapılan ölçümlerde ama hissedilen sıcaklık biraz daha düşük. Yarın yine 14-15 derece gibi olacak. Pazartesi günü bir ısınma var. Ama bu çok uzun süreli bir ısınma değil. Peşinden gene bir soğuma var. Hı hı. Yani son derece değişken ama koşulları var. Tabii aslında... Geçen hafta söylediğin gibi e, normal bir bahar yaşıyoruz. Tam tipik bahar havası var. Tabii e, salı günü ve çarşamba günü e, aralıklarla yine yağış bekliyoruz. Pazartesi yağış yok. Yarın öğleden sonra yağışın kesmesini bekliyorum ben özellikle. Ama dediğim gibi bu gece ve yarın sabah saatlerinde de bu şekilde aralıklarla e, hafif de olsa bir yağış geçişi var. Tabii bildiğin gibi... İzlanda'daki patlama sonucu oluşan bulutlar Avrupa 70 altınlık Balkanlara kadar geldi. Hmm. Ee, tabii rüzgarın hem yukarı seviyedeki rüzgarların jet akımlarının kuzeye doğru olması tabii bizim için büyük bir avantaj. Fakat bir zayıf da olsa bir olasılık var. Bunu söylemeden geçmeyeceğim senin programında. Hmm. Salı günü o kuzey jet akımlarının güneye doğru dönme olasılığı var yani yukarı seviyedeki ki fakat bir şansımız var. Yani Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi ve kuzeygi olarak yağmur gelecek. Bu yağmur tabii Bulgaristan üzerinden girip Tekirdağ, Trakya ve Marmara'yı da etkileyeceği için her yani çok zayıf bir ihtimalle bize doğru dönmüş olsa böyle yukarı seviyedeki bu volkanik tozlar ya yere inecekmiş gibi gözüküyor. Anladım. De. Şey de enteresan bu uçak seferlerini etkilemesinin görüşle benim tahminim görüşle falan ilgisi yok büyük bir ihtimalle kumlama etkisi yaptığı için uçamıyorlar. Yani öyle bir kül bulutun içinde 900 kilometre hızla giren bir uçak e, gövdesi kumlama Jet motorlarını bozma riskinden dolayı zaten. Yani, o şimdi, aşınma, şimdi, şimdi aşınma şöyle bir şey var. Bu bizim bildiğimiz mangalda yaptığımız kül gibi değil biliyorsun. <gülüyor> <Çok> bu <Bugün>, kül. <gülüyor> Bu kürenin içinde son derece değişken mineraller var ki içinde bol miktarda silis var. Dolayısıyla bu e, oldukça e, sert ve yıkatıcı bir evet, sert. Evet. Onun için yoksa yani kumlamasından değil o motorun içine girdiği zaman elmas etkisi yapıp onu... Hayır tırtık, kumlama tırtık. dediğim o zaten yani he. kumlama diye bir aşındırma yöntemi vardır. Taba, Aşın, tabanca he, aşındırma ile tazikle atarsın yüzey temizler. Evet Onları evet evet. O, o bakımdan yani. <gülüyor> İftar edenler bu tabi. Ee, tabii ne yapacak, iklimi nasıl etkileyecek onu göreceğiz. Çünkü biliyorsun bundan evvelkinde ee, ne zaman doğru şimdi şu anda aklıma gelmedi. Endonezya'daki patlama sonucunda yanımda 1915'ler galiba. Hmm. Bir yıl 1800'ler, 1900'ler değil. O sene yaz olmamış bütün evet. dünyada. Gökhan'cığım oradan elikod etmeye başladılarınızı. Bittir diye. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Havap. Tamam. Peki haftaya Görüşmek devam de... ederiz. Görüşmen üzere. Teşekkür ederim. Evet, Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir program bu programlar hep bitiyor. Cem. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki. Çok hızlı <gülüyor> eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Kapatıyorum. Etkinliklerle ilgili belki birazcık şey yapabiliriz. Biraz yani siz kısaca hemencik. Yapayım. Sadece sucuk ekmek değil. İşte ilk yardım kurslarımız beraberinde diyabet dünya diyabet günü etkinliklerimiz, kışa merhaba ve beraberinde marina zamlarını protesto yarışlarımız. Yaza Merhaba Erkinliklerimiz, Pir Reis Denizli Derneği, Boğaziçi Yerken Kulübü ile ortaklaşa bilgilendirme sunumlarımız gibi de birçok etkinliğimiz var. Peki. Ee, Yaşar Özen ve Cem Gürdü, Gezgin Korsanlar bu hafta Açık Deniz'in konusu idi Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Biz evet. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.